Yuhanna'nın birinci mektubu, ikinci bölüm Yavrularım, bunları size günah işlemiyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Buyruklarını yerine getirirsek, onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur. Ama onun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil... Başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum Eski buyruk işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum Bunun gerçek olduğu Mesih'te ve sizde görülüyor Çünkü karanlık geçiyor Gerçek ışık şimdiden parlıyor Işıkta olduğunu söyleyip de Kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Yavrularım, size yazıyorum. Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı. Babalar, size yazıyorum. Çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazıyorum. Çünkü kötü olanı yendiniz. Çocuklar, size yazdım. Çünkü babayı tanıyorsunuz. Babalar, size yazdım. Çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım. Çünkü güçlüsünüz. Tanrı'nın sözü ikinizde yaşıyor. Kötü olanı yendiniz. Dünyayı da Dünyaya ait şeyleri de sevmeyin Dünyayı sevenin Babaya sevgisi yoktur Çünkü dünyaya ait olan her şey Benliğin tutkuları Gözün tutkuları Maddi yaşamın verdiği gurur Babadan değil Dünyadandır Dünyada Dünyasal tutkularda geçer Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren Sonsuza dek yaşar Çocuklar bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. Sizlerse kutsal olan tarafından mesedildiniz. Hepiniz bilgilisiniz. Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum. İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtıdır. Oğlu yatsıyan da baba da yoktur. Oğlu açıkça kabul eden de baba da vardır. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de oğulda ve babada yaşarsınız. Mesih'in bize vaat ettiği budur. Yani sonsuz yaşamdır. Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum. Size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten mehs'i gerçektir sahte değildir size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın Evet yavrularım şimdi Mesih'te yaşayın ki o göründüğünde cesaretimiz olsun geldiğinde onun önünde utanmayalım onun doğru olduğunu bilirseniz doğru olanı yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz